in elhamdülillah nahmeduhu wa nesta'inuhu wa nu'adibu billahi min shururi afsina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya lahu wa sallallahu ala sayyidina ila allah Bu dersimizde inşallah 20. ayet-i kerimeden 21. ayet-i kerimeden itibaren işlemeye çalışacağız. Daha önceki ayet-i kerimede 20 ve 19. ayet-i kerimelerde Allah Rasulü'nün onlara peygamber olarak gönderildiğini, onların Rasul'un müjdeci ve korkutucu olarak gelmesini inkar etmemeleri için Allah Hazretleri'nin onlara bunu bildirdiğini görmüştük. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın kavmine işte ey kavmim, hatırlayın işte Allah size nice nimetler verdi, Rabbinizin bu nimetlerini hatırlayın diye hitabı vardı. Yani hem sizi yeryüzünde sizi çeşkin insanlardan kıldı, sizi yöneticiler kıldı insanlar üzerinde ve diğer insanlara o günkü diğer topluluklara vermediği büyük nimetleri sizlere verdi diye onlara Allah'ın nimetini hatırlatıyor. Çünkü bir kavim azdığı zaman bir kavim yoldan çıktığı zaman, Rabbini unuttuğunda bizlere düşen tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi onlara Allah'ın, Rablerinin nimetini hatırlatmaktır. Çünkü hatırlatın, hatırlatmada iman edenler için hayır vardır, fayda vardır diye allah Teala. Bu bakımdan insanlara hatırlatılmayınca insanlar ne yaparlar? Zamanla işledikleri günah ve fücur yüzünden. Rablerinin kendilerine göndermiş olduğu kitabı ve kitabın içindeki emirleri unuturlar ve ona sırtlarının gerisine atmış olurlar. Evet. Musa aleyhisselam onlara Rablerinin nimetini hatırlattıktan sonra onlar korkuyordu. O dedik Amalika bulunduğu bir şehir vardı. Eriha. Bugün bildiğimiz Eriha. Oranın fethedilmesi için, oraya girilmesi için Allahu u Teala dedi, ben size or orayı size verdim orayı. Gidin o topraklara yerleşin. Beytül Makdis'e, Kudüs'e oralara size verdim. Gidin oralarda Allah'ın emrini tatbik edin. İsrailoğulları madem Musa Aleyhisselam zamanındakilerin soyları, sopları olduğunu söylüyorlar. İşte Musa'ya iman edenler o gün kimlerse bugün de Musa'ya gerçekten iman eden onlar. Yani biziz. Yani Beytül Makdis'in sahibi bizleriz. Korkak Yahudiler, o kafir Yahudiler peygambere isyan eden, git ve sen Rabbinle orada harvet biz de burada oturup işimize bakacağız diyen Yahudiler, bu Yahudilerin aynısıdır. Bunlar Beyt-i ne sahibidir, ne de Kudüs'ü sahibi olamazlar. Bunlar o gün de inkar ettiler Peygamberler o gün de gidip savaşmayı istediler. <gülüyor> o kadar zulümden, işkenceden kurtarılmışlar. Hala nimeti inkar edip Allah'ın Musa'ya yardım edebileceğini inanmıyorlar. Çünkü dünyanın en materyalist milleti, topluluğu, millet demeyelim, Topluluğu Yahudilerdir. Niçin diyeceksiniz? O gün her şeyi madde gözüyle e, inceleyen, her şeyi madde gözüyle tahakkukunu gerçekleşmesini bekleyen ve bu zanda olan o topluluk, o ümmet, 20. asırın başlarında bile Müslümanların olsun, Hristiyanların da olsun, dün dünya insanlığının başına bela olacak materyalist ideolojilerin çıkmasına adamlar kaynaklık etti. Freud, Yahudi, Marx, Yahudi. Fiyor bak, şunlar bunlar, bunlar Yahudi kaynaklı kimseler. Lenin Yahudi. Dikkat ediyor musunuz? Kapitalizmin babası Yahudi'ydik, komünizmin babası annesi Yahudi'ydik. Yani o gün nasıl materialistse kafir Yahudiler, bugün de aynı şekilde kafirler materialist. Ve onlara göre cennet, cehennem yoktur, her şey dünyada kurulacaktır. Cehennem hiç yok, sadece cennet vardır. Buna da Yahudiler girecek, diğerlerine Yahudiler cehennem dünyada kurulmadan bütün dünyayı imha edecekler, Yahudi olmuyorlar, yeryüzünden kaldıracaklar, yeryüzünde tek Yahudi milleti kalacak. Yahudilerin felsefesi, düşüncesi bu. Diğer tüm ümmetleri yok etmek. Amaçları bu. E bunlar ceh cehenneme niye inansınlar ki? Dünyayı cennet etmek istiyorlar, cennete çevirmek istiyorlar. Musa onlara dedi ki, Ya kavm idkulu el arda'l mukaddesatel leti ketaballahu lekum. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِر۪ينَ Ey kavmim, Allah Azze ve Celle'nin sizin için yazdığı, sizin olmasını istediği müminler olarak, müslümanlar olarak yani <gülüyor> o mukaddes toprağa giriniz. Mukaddes topraktan maksat denir Allah'ın tenzih ettiği, tahir kıldığı, temiz kıldığı yer. Ve la tarfatu ale sakın ha geriye dönmeyiniz arkanızı dönüp de o topraklara girmekten kaçmayınız yani kaçma kaçmaya yetenmeyiniz fethen kalibu khasirin sonra ne olursunuz hüsrana uğramış olarak inkilabe edersiniz yani Allah'ın huzuruna çıkmış olursunuz veya dünyada hüsrana uğramış olursunuz fethen kalibu demek ki insanlar bir Burada Allah Azze ve Celle onlardan arz, e, mukaddes beldeye girmelerini istiyor ve o beldeyi onlara vereceğini söylüyor. E şimdi Allah'ın vaadi hak iken Allah peygamberine mucize olarak yardım edecek iken Yahudilerin hala mucizeleri inkar ederek bugün mucizeleri inkar eden Yahudilere benziyor biraz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mucizesini inkar edenler materyalist Müslümanlar. Materyalist, gözlerine ibadet eden, merceğe ibadet eden, matematiğe ve mantığa hesaba ibadet eden Müslümanlar. Tamam mı? büyütece iman eden Müslümanlar. Madem bu biyolojik olarak ispatı mümkün değil, yoktur o zaman İslam'da. Madem matematik olarak izah etmek mümkün değildir, bilimsel olarak mucizeleri anlatmak mümkün değildir. Mesela Şakkul Kamer hadisesi. Madem bilimsel olarak izahı mümkündür, ne diye kabul edelim kardeşim? Sanki bilim adamları mı yazdı Allah'ın kitabını? Meleklerden bahsediyor, şeytandan, cinden bahsediyor. Şeytanı yarattığını, imtihan ettiğini. Bu bilim adamları buna o zaman ne diyecekler? Bilim adamları bunu reddederse, mikrobu reddeder mesela, ayın bölünmesini reddettiler. O zaman bilim adamlarının sözü hak gerçekse, kaynak ölçü ve mizansa, o zaman bilim adamları inkar edecekleri bir sürü şey var Kur'an-ı Kerim'de. Onların inkar etmesi lazım. Yani ne fark eder? Ha peygamberin şahsında tecelli etmiş bir şey inkar edilmiş. Ha Kur'an'ın şahsında tecelli edilir, inkar edilmiş. Arada bir fark yok ki. Materyalist insanlar böyle. Maddeci bunlar. Ne? Hüsrana uğrarsınız. قَالُوا ya Musa dediler ki ey Musa, inna fiha قَوْمًا جَبَّار۪ينَۜ Orada cebbar olan kavim var. O kadar büyük, boylu, boyut insanlar ki. Güçlü insanlarmış. Biz onlara gücümüz yetmez. Biz onların yanında zayıf, zayıf, cılız cılız insanlarız. Onlarla nasıl baş ederiz? Bize diyorsun ki o şehre girin. Olur mu bu? Ve inna lennedhuleha Biz asla mümkün değil o şehire girmeyiz Girmeyeceğiz Hatta ta ki yahrucu Çıkıncaya kadar kimler? Onlar kendiliğinden çıkar mı oradan ya? Adamların ülkesi Adamlar orada hükümet kurmuş, devlet kurmuşlar imparatorlukları var, devletleri Kuvvetleri, güçleri var. Nasıl çıkarırlarmış Oradan? Kendiliğinden çıksınlar fakat yخرج منها فإن داخلٌ şu Yahudilerin görüyor musunuz mantığını? Hani bugün Filistinliler içinde deseniz ya. Evet Müslümanlar içinde deseydiniz ya onlar çıkmasa biz çıkmadıkça biz oraya girmeyiz deseydiniz ya. Yok. Tüm dünyanın zulmü ve tüm dünyanın zalim ve kafirleriyle beraber işbirliği içinde tüm dünya Müslümanlarını zulmediyorlar. Aynı zamanda o Filistin'deki 3 ya 1, 2, 3 Müslümanı ediyorlar. Bugün de aynı şey uysaydınız ya, yok. Eğer onlar oradan çıkarlarsa biz oraya gireceğiz ve girmeyeceğiz. Bu Yahudilerin korkaklıklarına ve kendilerine gönderilen rasullerine ne kadar itaatsiz olduklarına açık bir delildir ki bu kendi kitapları Tevrat da buna sık sık işaret etmekten. قال <gülüyor> رجُلٌ مِنَ اللَّذينَ يَخافونَ النَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَذْقُلُوٓا عَلَيْهِمُ الْبَاب bir rivayette diyorlar ki bu Yuşa ile kalp İbni e, Yukina diye birisidir. Bir rivayette deniliyor ki bunlar şeydir. Amalika'dan o Kudüs, Eriha, Kudüs ve Gazze o mıntıkalarda yani Şam mıntıkası dediğimiz mıntıkada o ülkenin iki vatandaşı oradan Musa'ya iman eden iki kimse vardı. O iki kimse İki kimse dediler ki, onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah onlara nimetlerini vermişti, inhamda bulunmuştu. O inhamda bulunma onların mümin olduklarına işarettir. Dediler ki, اُدْخُلُ Aleihimul الْبَابِ Burada onların üzerlerine, yani o şehrin halkının üzerine, Nereden giriniz? Kapıdan diyor. Ne kapısı ama? Elbab diyor. Yani burada bu stratejik olarak incelenebilir bu kelime. Evet kapı bizim galiba bildiğimiz kale kapıları, şehir kapıları ama burada müminlerin kapıdan girilmesini tavsiye ediyorlar. Feyda izâ da galtumûhû fe innekum gâlibûn. Yani hepiniz aynı kapıdan, aynı yerden saldırın, tamam mı? Aynı noktaya hücum ediniz, o kapıdır tabii diyelim, kapıdan girecekler. Büyük şehirler, büyük kapıları olurdu, kale kapıları, bir apartman boyu kapısı olurdu. Orada hepiniz yüklenip oradan bir girerseniz o kapıdan, galibun, girdikten sonra siz galip geleceksiniz. Peki bu insan neyi bildi de onlara eğer dedi siz kapıdan girerseniz mutlaka şüphesiz ki siz galip geleceksiniz. Müfessirler diyorlar ki o şehrin halkı Firavun'un olaylarını duyduğu için, Firavun'un başına gelen belaları Allah'ın azabını ve intikamını haber aldıkları için Bunlar öyle korkuyorlardı ki Musa ve arkasındaki insanlardan bunların yürekleri ağzına gelmiş bunlar korkudan paramparça olacaklardı. Nereye gideceklerini nereye gireceklerini bilmiyorlardı. Çok korkuyorlardı. Diyorlardı ki Allah'ın nebisi, Allah'ın yardım ettiği bir insan geliyor. Biz buna karşı nasıl dururuz, nasıl savaşırız? Tüm Firavun'un memleketine harap etti geliyor bu insan. Mümkün değil. Onun karşısında duramayız. Korkuyorlar. Onların kalbinde öyle bir korku varmış ki o korkuyu Hazreti Musa'nın ardında olan Beni İsrail bilmiyor. O iki kişi gelip diyor ki gizli gizli belki de onlar gece girdiler kaleye, kapıyı arkadan açtılar Müslümanlara. Müslümanları kaleye yüklenince tamam mı? Kale kapısı gümür diye açıldı. Yani burada bilmediğimiz çok o türlü gizli hikmetler var. Ayetlerde ap açık değil. Şimdi kimileri Musa Aleyhisselam'ın kavminden diyor. Kimi müfessirler de öbür kavimden diyor. Öbür kavimdendir diyenler, Amalika'lardandır diyenler, e, görüşleri daha doğru. Mesela şurada allah Teala bunu çok güzel izah ediyor. Değildi. Müfessilerin bir kısmı öyle söylüyor demiyor mu kapıdan girin diye? Yani, tamam. Ama Musa... ne diyor ki, girin diyor O Tamam. O kapıdan girilmeden olmayacak. Yani Filistin topraklarının kapısı Eriha. Evet. Eriha düşerse tüm Filistin Müslümanların elini düşecek. Kapı Eriha. Hı. Kapıdan gireceksiniz. Yani saldırılacak yer düşürülmesi gereken ilk hedef neresidir? Kapı evet. Eriha. Eriha'dan girdiniz mi? Mu Ardül Mukaddesenin hepsi Kapıdan şimdi o kapıdan girecekler. Eriha, evet. Hayır ya o şekilde yorumlamak olmaz. Hayır, o şekilde olmaz. O şekilde açıklamak olmaz. Çünkü bu peygamber değildir. Peygamberin bir hadisidir. Mesela şey hadisesinde Ahzab suresinde Allahu Teala diyor ki ve enzeleri, <gülüyor> Ladinazaherohum, min ehli Kitabı, Allahü Teala onlara Kitap ehlinden arka çıkanları, min sayasihim kalelerinden çıkardı Azab suresi 26. ayet <gülüyor> Kalelerinden çıkardı. Neyle çıkardı onları kaleden? Allah onları kalplerine korku saldı. Dayanamadılar artık. Duramıyorlar yerinde. Bunanıyorlar kalenin dışına çıkıyorlar, taşıyor dışarı. Ve kâzef fiq ulubihimurruab kalplerine korkuyu saldı diyor Allah. Fırlattı, attı kalplerin içerisine korkuyu. ve تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ ferika Müminler için söylüyor. Siz diyor onlardan bir taifeyi öldürür, bir taife de esir alırsınız. Hayber savaşı. Şimdi burada onların kalbine allah Teala korku salmış. Ama Beni İsrail bunun böyle olduğunu bilmiyor. Öbür taraftan iki kişi çıkıp geliyor bunlara diyor ki Müslümanlara siz eğer kapıdan bir girerseniz فَإِنَّكُمْ galibun Çünkü kapıdan girmeniz adamların bütün işlerin bitmesine neden olacak. Yani korkuyla silahlarını yere indirecekler. Hiçbirce size mukhamet ömüyorlar. فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ galibun Eğer o şehirin kapısından girerseniz فَإِنَّكُمْ galibun Mutlaka kesinlikle siz galip geleceksiniz. وَعَلَى اللّٰهِ in اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ. Burada. Musa aleyhisselam'ın sözü. Allah'a tevekkül ediniz eğer siz Allah'a iman ediyorsanız. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'luna in kuntum mu'minin. Ve la tehinu ceşet fiket beyniniz ve la tahzanu mahzun olmayınız. Niye? bir şey kaybedecek korkusuyla savaşa girmeyiniz. Eğer kayıp ve kaybedeceğiz diye savaşa girerseniz zaten kaybetmişsinizdir. Kayıplarımız çok olur, ağır kayıplar veririz diye düşünüyorsanız zaten o ümmet o topluluk cihad demez. Kayıpları göze alacaksınız. Dünyalık maddi kayıpları göze alacaksınız ki Allahu Teala karşılığında size kat kat bire 700 verecek. Sizin bir merminiz 700 mermi olacak.